Eûzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehtidihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Arapça dersimizde İbrahim putları kırıyor başlığında. İbrahimu yeksirul asnâm başında kalmıştık. E, Arapça derslerine geçmeden önce bu kitabı takip etmemizin sebebi kelime bilgisini artırmak. Arapçadaki cümle yapılarını artırmak. E, alıştırmak yani buna alışmak kelime bilgisi arttığı zaman yarın kurallara geçtiğimizde sıkıntı yaşanmaz inşallah burada zaman zaman kurallardan da bahsediyoruz ki yani dil kurallarına geçtiğimizde bunlara yabancılık çekilmesin cümle yapılarında daha iyi anlaşılsın yani bu derslerde bizim elde edeceğimiz şey Öncelikle peygamber kıssaları olduğundan dolayı hem içerik olarak e, belli şeylerin öğrenilmesi, kelime bilgisini artırmak. yani bunlara dikkat etmek lazım. Bir taraftan yazarken de Arapça harfleri elimizin alışması. Veja e yevmi idin feferi h nasu. Kitabınızda takip edebilirsiniz bu cümleyi. Veja <Sessizlik> e, ja e, gelmek demek. Yani bunları Not alabilirsiniz. Cae gelmek. Yev yev kelimesinin aslı yevmun. Yevmun gün demek. Bir gün. El yev bugün. Yev yevmun bir gün. Ama burada ayit kelimesine ayit bayram demek. ıid kelimesine mudaf mudafun ileyh olmuş. Bu sebeple tenmin kalkıyor. Yevmu mu din. Mudaf mudafun ileyh de kendisine izafe edilen kelime yani mudafun ileyhin hareketi her zaman esre oluyordu. Daha önce verdiğimiz gibi. Yevmu mu din. Yevmun ve i kelimeleri birbirine izafe ediliyor. Yevmu mu din. Bayram günü. Yani buradaki temin kalkıyor, mudaf oluyor, mudafın de hareketi temin oluyor. Yev mu bayram günü. Ve cayev mu bayram günü geldi. Fe, ferhe nasu? Ferhe sevinmek. F akibet fazı baştaki ilk f. Akibet fası. Bunun üzerine insanlar sevindiler. Ferahe. Sevinmek. bunu da karşılığını yazabilirsiniz. Ferahe. Ferah. Sevinçli. Sevindirici. Ferha. Ferhat diye isim koyarlar. Aslı Ferha. Ferha. Ferhaten. Ferhat ismi bizim Türkçe'de sevinç, sevinç demek. Ferhat'ın Ferhat diye kısalmışlar aslında Ferhadır. Ferha. Feferihen burada fiil olarak geliyor. Fe, ferihen nasur. Feferihen nasur. İnsanlar burada fa'il. Çoğul fa'il. Bu yüzden harekesi ötre. Tenvinli olduğu için de şey e, eliflamlı olduğu için de tenvin almıyor. Bayram günü geldi. Feferihen nasu ve insanlar sevindiler. Tercümede yanlış yapmışlar. Yani kitaptaki tercümeye itibar etmeyin. İnsanlar sevinçliydi diye tercüme etmişler. Bu yanlış. Feferihen nasu yani bunun üzerine insanlar sevindiler. Doğrusu bu. Ve harcın nasu, çıkmak demek. Kuruç, çıkış, harc çıktı. Harc çıktı demek. Ve harcın nasu, insanlar çıktılar. Ne için? Lil aydi. Şuradaki ayit kelimesi yalın halinde aydundur. Aydun. ايدun. Aidun. Başına li gelmiş. Li harfi cerri. Li harfi cerrini için. E, a gibi sonuna bu gibi ekler katar. Mesela biraz sonra li İbrahim'i. Li İbrahime gelecek. Orada da gerekli çekimlenmeyi yapacağız. Burada için manasında li'idin li harfi cerri olduğu için aidun'daki ötre e'ye dönüşüyor. Li'idin. Bayram için ve hari insanlar bayram için çıktılar. Karacan insanlar çıktılar Lidin Burada eliflamı gelmiş gerçi. Liil idi Eliflam olduğu için başında el ait el aitdu Li harfi cerrinden dolayı lil bu birleşiyor şu elif kalkıyor Li başa geldiği zaman, elif lamlı e, cümlelerin baş, kelimenin başına geldiği zaman aradaki elif kalkıyor. Lil aid. Li harfi cer olduğundan dolayı sondaki harekemiz esre. Lil aid. Bayram için çıktılar. Wa <gülüyor> etfalu. Çocuklar da çıktılar. Etfal tifl kelimesinin çoğulu. Tifl çocuk demek. Et tifl. Burada şey değil mi? Elif lamlı Et Tıf Lu Burada çoğulu e, e, Elif La'm Aynen kalıyor La'm Elif geliyor El etfa Fe'ye de bir Elif Ekleniyor çoğulunu yaparken Etfa Lu El etfa Lu Bu çoğulu tifl kelimesinin çoğulu yani bizim Türkçe'de tıfıl deriz ya. Tıfıl çocuk demek. El etfalu çocuklar demek. Etfalu, Etfalun. Eliflamsız hali etfalun. Eliflam olduğu için el etfalu. Etfal çocuklar kelimesi burada fail. Yani çıkan, çıkma işini yapan çocuklar. Bu sebeple harekesi ötre. Failin harekesi eğer bir amil etkilenmezse ötredir. Ve haraca Validu İbrahime Haraca çıktı Geçmişti bu Valid baba demek Valide anne demek Valid baba Validu ibrahime Terkibinde yine Mudaf Mudafunileh var İzafeli terkib Yani İbrahim'in babası Validu İbrahime İbrahim kelimesi de gayrimun sarif olduğu için yani aslen Arapça bir kelime olmadığı için kuralsız. Aslında ne olması lazımdı? Walidu İbrahimi. İbrahimi. Mudaf mudafun ileyh var. İbrahim burada kendisine izaf edilen. Yani baba İbrahim'e izaf edilmiş. İbrahim'in babası. Kendisine izaf edilenin harekesi her zaman esri olur. Ama burada gayrimun sariflerde şöyle bir kural var. Esre gelecekleri yerde üstünü alırlar. Üstünü alacağı yerde yine üstünü alırlar. Ötre geleceği yerde her zaman ötre. Bunlar da kuralı uyar. Sadece esre alacağı yerlerde esre almaz. Gayrimusarif kelimeler. Bu yüzden İbrahim'i, valid İbrahim'e İbrahim'i olmamış, İbrahim'e diye hareke verilmiştir. Gayrimusarif, kural dışı, Arapça olmayan bir kelime olduğu için. İbranice'den Allahu alem Validu İbrahim'e yani İbrahim'in babası da çıktı ve haracı, valide İbrahim'e, İbrahim'in babası da çıktı. Yani bayrama çıktı. <gülüyor> ve kale li İbrahim'e. Ve kale fiilinin sahibi burada gizli zamir, babası. İbrahim'in babası. Li İbrahim'e, li şuradaki harfi cerde olduğu gibi, harfi cer, li İbrahim'e. Yine İbrahim kelimesi gayrimusarif olduğu için esra yerde üstünü aldı. Li İbrahim'e. Aslında Li İbrahim'e olması gerekirdi. Ama gayrimusarif olduğu için Li İbrahim'e. İbrahim'e dedi ki... Li İbrahim... Li İbrahim'e. Bak o Li İbrahim'e manası katıyor. İbrahim'e dedi ki... Yani Kale İbrahim olsaydı İbrahim dedi ki olacaktı. Kale Li İbrahim'e. İbrahim'e dedi ki... Kim dedi? Gizli zamir. Babası. Bir önceki cümlede geçen babası dedi. Ela... Tahrucu ne ana? Ella, ella. Aslında buradaki, belki de e, harekelemede de yanlış yapmış olabilirler. Ella'dır. Ella tahrucu. Ella, ella. Yani en ve la iki tane edatın bileşimidir bu. En la, ella. Burada ela'yı istifham hemzesi olarak koymuşlar. En la değil de. La'nın başına istifham hemzesi. La olumsuzluk edatıydı biliyorsunuz. Tek başına kullanında hayır manasına gelir. Ama bir fiilin başına gelirse o fiili olumsuz yapar. Mesela burada haraca fiilinin başına gelmiş. La harac, la haraca çıkmadı. La tahrac, la tahrucu çıkmıyor musun? Çünkü başındaki ta muzaraattır. attır. Yani geniş zaman belirtir. İngilizce'deki aynca ING takısı gibi yani bu. La tahrucu La yahrucu Çıkmıyor mu? Çıkmıyor La yahrucu Çıkmıyor E yahrucu Çıkmıyor mu? E, e istifam Soru e, edatı bu, burada E la tahrucu Sen çıkmıyor musun? O çıkmıyor mu Deseydik ela la yahrucu Na ana Bizimle Na'a Bizimle Biz demek Beraber demek Estağfurullah. Ma beraber demek. Na biz demek. Ma ana bizimle beraber. Bizimle beraber çıkmıyor musun? Ela tahrucu ma ana. Bizimle beraber çıkmıyor musun? Üçüncü bir şahsı söyleseydik. Ela yahrucu ma ana. Bizimle beraber çıkmıyor mu? Veya çıkmayacak mı? şu sadece ilk cümledeki yanlış. Evleri katmış. Efendim? Mesela, ha, evlerinden çıktılar. Evler geçmiyor burada. Ha. Bayram için herkes evlerinden çıktılar. İnsanlar bayram için çıktılar. Yani birebir manası bu. Bayram için çıktılar ve haraceli etfal çocuklar da çıktı. Ve harace İbrahim. İbrahim'in babası da çıktı ve kaleli İbrahim. İbrahim babası da çıktı ve İbrahim'e dedi ki e la tahrucu bizimle beraber çıkmıyor musun? Mea beraber. Na, nahnun'un esasında kısaltmasıdır. Ma ana nahnu. Ma ana bizimle beraber. Kale İbrahimu. Bak burada hemen İbrahim fail pozisyonuna geçtiği için harekesi ötre oldu. İbrahim dedi ki: Kale İbrahimu. Kale İbrahim'e olsaydı ne? Kale İbrahim'e İbrahim'e dedik. İbrahim dedik olacaktı Bak bir hareketin farkı Kale İbrahim'e Ama genellikle Araplar bunu kullanmazlar Yani mef'ul yaparak e, Nesneyi mef'ul yaparak Bu şekilde hareketlendirmeyi kullanmazlar Çünkü yazı dilinde bu karışır Konuşma dilinde karışmaz ama Kale İbrahim e ile Kale İbrahim'u mana çok farklı. Kale İbrahim'u İbrahim dedi ki Kale İbrahim'e İbrahim'e dedi ki enes seqimun Sekame hastalık demek. Sekame hastalık. Sekam. Sekame hastalık demek. Sekim hasta. Yani alim kelimesinin e, feil vezninde yani feale yapmak feil çokça yapan manasında Ale, aleme bilmek demek aleme bilmek demek aliyim çok iyi bilen sakame hastalık demek hastalanmak demek sakıyım çok hasta ene sakıyım ben hastayım dedi İbrahim ben hastayım dedi yani ben çok hastayım manasında ve zeheben nasu Zehebe gitmek demek Fiil olan zeheble Karıştırmamak lazım Geçtiğimiz hafta bunu uyarmıştık Zeheb altın demek Zehebe gitmek demek Birisi fiil birisi isim Yani zeheb isimdir altın demek Zehebe fiildir gitmek demek Ve zeheben nasu İnsanlar gittiler Nereye? İsimde su altı şey mi oluyor? Cezmin mi oluyor yoksa zehebi mu oluyor? altında. Tabii. Zeheb bu değil. Tabii. Yani. Ötreli olur. Zeheb, zehebu, zehabun eee elif lam olursa ez-zehebu. Zeheben insanlar gittiler. Ve insanlar gittiler. Yani bayram yerine gittiler. Ve bakiyye İbrahimu fil beyti. Bakiyye kalmak demek. Bakiyye, bakiye derler ya bizde. Bakıye işte o Arapçadan gelmedir, kalmak demek. Beka, kalıcılık. Bakıye İbrahimu, İbrahim burada yine fa'il, İbrahim kaldı. Bakıye İbrahim'e olsaydı İbrahim'e kaldı olacaktı. Yani oradaki üstün bizim Türkçe'deki e A'ya benzerdi biraz. Bakıye İbrahim İbrahim'e, İbrahim'e kaldı olacaktı. Ee, Bakıye İbrahimu, yani kalmak fiilinin fa'ili İbrahim Aleyhisselam. Bakıye İbrahimu fil Beyti fi zarfedatı içinde de da manaları katar. Fil beyti elbette ev. El. Beyt el. Beytun ev. El. el beytu belirli bir. Heh, malum ev. Beytun bir ev. Fil beyti evde kaldı. İbrahim evde kaldı. Ve caa e İbrahimu. Yine İbrahim fail. Caa e fiilinin faili. Yani gelmek fiilinin faili. İbrahim geldi. Nereye gelmiş? İlel Asnami. Asnam, sanemin çoğulu demiştik. Putun çoğulu. Putlara geldi. İlel Asnami. Putların yanına gitti. Ve lil asnami. Putlara dedi ki. Li harfi cerrinin kullanışını görüyorsunuz. Üstü olsa putlar dedi ki mi? li'isna me khalil asname قال الاسنامه deseydi e, buradan li harfi cerini kullanmasına gerek kalmayacaktı ve qal al asname yani putlara dedi ki ve qal al asnamu olsaydı, bu sefer putlar dedi ki olacaktı ya yani bu harekelere dikkat elhamdülillah Ve şükürullah ve Li'l-esnami, li harfi cer, putlara, putlar için, putlara dedi ki ve kâle asnami. esnami Ela te Ela, yukarıdaki gibi İstiham hemzesi ve olumsuzluk la-melifi la Ela Te-tekellemûn, te Tekelleme, konuşmak te siz konuşmuyor musunuz? Evet. Sonra ela tesmeun işitmiyor musunuz? Sema'dan gelme bu da. Bunu da görmüştük. Semaa işitmek. Tesmea sen işliyorsun. Tesmeu sen işliyorsun. Yesmeu o işliyor. Tesmeun çoğul olduğu için sonu un. Vav ve nun ilavesiyle çoğul tetekellemûn konuşmuyor musunuz elatesmeû işitmiyor musunuz haza taamun ve şerâbun haza bu işte işte demek bu demek işte bu işte yiyecekler taam işte yiyecek ve şerâb işte içecek Taame i̇şte yemek demek taam burada isim taam yiyecek demek Teame, yemek. Yet'imu, yiyor. Teame, yet'imut ta'am. Yiyecek, yiyor. Şerebe, şerabe, içmek demek. Şerab, içki, içecek. Ela kulun Yemiyor musunuz? Bak, ekele de yemek demek. Ekele. Aslı, elif, kef ve lamdır. Ekele, yedi, yemek. Yemek. Elat kulun buruk başdaki t muhataba hitap e, tesi ve ifade eder. Yemiyor musunuz? Elat kulun yemiyor musunuz? Geniş zaman da ifade ediyor. Geniş zaman tabi. Geniş zamanda budur. Geçmiş zamanda buradaki t sona geliyor. <gülüyor> Ekelte mesela. Ekelte yedin. T kulu yiyorsun. Ekelte yedin kulu yiyorsun. Yani buradaki te başa gelir zaman, muzarat geniş zaman, sonuna gelir zaman, geçmiş zaman ifade eder. Ela <gülüyor> te'kulu yemiyor musunuz? Ela <gülüyor> teşrabun. Aleyküm selamlarım. İçmiyor musunuz? Şarabe kökünden burada yine. Ela <gülüyor> teşrabun. içmiyor musunuz? Ve seketetil asnamu li enneha hicaratun la tentiku. Ve sekete, sekete, sekete susmak demek. Sükut, Türkçe'de kullanılır bu. Sükut etmek. Ve seketetil esnami, burada ikinci bir ta gelmiş. Yani ilk ta, mühennestlik ta'sı burada. Çünkü asnam, cansız bir varlık. Burada çoğul geldiği için, cansız varlıkların çoğullarında dişi hale gelir. Sekete, seketetil esnami. Kutlar sustu yani ses vermedi su ettiler. Li en neha, li en neha, en muhakkak ki o cansız varlıkta ha <gülüyor> innehu olsaydı muhakkak ki o manası aynı ama innehu canlılarda kullanılır erkeklerde estağfurullah erkeklerde kullanılır innehu <gülüyor> erkeklerde inneha <gülüyor> dişilerde. Burada sanem kelimesi tekilinde erkek sayılır. Ama çoğul cansız varlıklar dişi kabul edildiğinde buradaki zamir inneha olmuş. li enneha olmuş yani enneha. Sanem olsaydı ennehu olacaktı. li harfi cer teminden beri bahsettiğimiz aynı li buradaki de. li enneha çünkü onlar çünkü onlar hicaratun, taşlardır. Hicara kelimesi, hicaratun kelimesi, hacer kelimesinin çoğulu. Hacer, taş demek. Erkektir bak, erkek bir kelime, hacer kelimesi. Hicara, hicaratun, dişi, çoğul, cansız varlığın çoğulu. Hicaratun, taşlar, dişiye dönüşüyor. Ahcar diye erkeğe de kullanılır da, onu yeri burası değil. La konuşmazlar. Nataka konuşmak demek. Aynen tetekellum gibi. Tekelleme gibi. Nataka konuşmak. Yani iki dudak arasından çıkmasıdır nataka. Hijaratun la tentiku. Lenenha hijaratun la tentiku. Çünkü onlar taşlardır. Konuşmazlar. Taşlardan ibarettir ve قال إبراهيمو İbrahim dedi ki: Ma lekum la tentiqun. Safat suresi 92. ayeti bu. Ma lekum size ne oluyor? Ma ne? Bildiğiniz gibi ma ne demek? Lekum Ma tabi sadece ne demek değil. Ma bazen e, olumsuzluk manasına da gelir. Bazen sıla olarak da kullanılır. E, fakat burada ne manasına. Ma lekum lekum siz sizin için sizin lekum sizin demek. Ma'lekum neyiniz var? Ma'lekum neyiniz var? Latentikun konuşmuyorsunuz. Yani neyiniz var da konuşmuyorsunuz? Neyiniz var da konuşmuyorsunuz? Lekum sizin için demek, sizin demek. Sizin demek lekum. Maalekum neyiniz var? Sizin neyiniz var? Size ne oldu? Latentil konuşmuyorsunuz. Ne oldu da konuşmuyorsunuz? Vesekte til esnamu aynı cümle İlk baştaki cümle aynı. Vesekte esnamu putlar sustu ses vermedi. Wana natakat wana natakat bakın burada e, nefi ması var. Wana natakat konuşmaz konuşmazlar. Niye? Burada ve nataqat izin. Bakın bununla bir bağlantı geliyor şimdi. Konuşmadılar. Natakat buradaki Dişilik taası bu da. Natakat. Neslik taası. Çünkü aslan cansız varlığın çoğulu, fiili de ne oluyor? Dişi oluyor. Yani ne diyor? Ve sekettetil asnamu ve ma natakat. Konuşmadı. Sustular, ses vermediler, putlar ses vermediler. Ve ma natakat, konuşmadılar. Konuşmadı, konuşmadılar. Heyne izin. işte o zaman. heyne izinini de daha önce görmüştük. İşte o zaman. Gadibe İbrahim. İbrahim öfkelendi. Gadab'ı da görmüştü. Gadabe, öfkelenmek demek. Gadabe, sehate. Sehate de e, hı harfiyle. Bu da öfkelenmek demek. E, bir de gayiz kelimesi vardır. kimlenmek bu da öfkelenmeyi ifade eder. Bunların hepsinin Arap dilinde kullanış yerleri farkıdır. Gadab, kişi... Hem cinsine yani kendisiyle akran olana da, kendinden üstün olana da gadaplanır. Kendinden aşağı olana da gadaplanır. Ama sehate, büyük olanın küçük olana öfkelenmesidir. Sehat'e büyük olanın küçük olana öfkelenmesidir. Gayz, biraz daha değişik. Kişi, kendisine de gayz duyar. Gadab ile arasındaki fark şudur. Gadabe, intikam alma Ateşiyle beraber öfkedir. Kişi kendisine bu şekilde gadaplanmaz. Kendisine gaiz duyar. Kişi kendisine kızdığı zaman buna gaiz denir. Başkasına kızdığı zaman, intikam hırsıyla kızdığı zaman buna gadap denir. Sekate ise, suht ise yukarıda olanın, büyük olanın kendisine mertebeyecek küçük olana gazaplanmasıdır, öfkelenmesidir. Evet, burada gadap. Hinezin gadabe İbrahim yani işte o zaman İbrahim öfkelenir. Demek ki bu nasıl bir öfkeymiş? Onları cezalandırmak istercesine bir öfke. Ve ehazel fe'se. Ehazı almak demek. elfe El, fes, el su balta demek. El fe'su. Ekhaz fiiline mef'ul gelmiş o yüzden fes kelimesinin harekesi üstün olmuş. Baltayı aldı. Ekhazel fesse. Baltayı aldı. İbrahim kızdı ve baltayı aldı. Buradaki harekelerde anlaşıldı değil mi? Ekhazel fesse. Ekhazel fes su olmaz, galat olur. Bu sefer ekhazel fes su deseydik balta aldı olurdu. Balta aldı. Yani fiilin sahibi balta olurdu. Bu yanlış galat olurdu. O yüzden e-hazel fe'se", baltayı aldı. Ve darabe İbrahimul esname. Bakın ve darabe fiil. İbrahimu fail. El asname nef'ul. Nef o yüzden nef'ul olduğu için harekesi üstün. Ve darabel İbrahimul asname. Yani İbrahim putlara vurdu. Bil- Fesi Baltayla vurdu Bir harfi cerdir Bir kendisinden sonra gelen ismi Esreli yapar son harekesini Bil fesi Bil fesi Bu ma gibi bir mana katar Beraber Demiştik ya ma kelimesi beraber manasına gelir Onun gibi bir mana katar Yani baltayı aldı burada Mesela bil bir iyilikle. Bis namazla namaz ile bunun gibi manalar katar. Yani Türkçedeki ile manasını katar. Neyle sorusunun cevabı ne? ile Evet neyle sorsun, cevabı bir ile verilir. Bil balta baltayla. Ve keserel esnâme. Keseral esnâmu dersem mana ne olurdu? Putlar kırdı, Putlar kırdı olurdu. Ve keserel esnâme putları kırdı. Putları kırdı. Putları kırdı. Yani asnam burada yine mef'ul. Kesere kırmak demek. Kesere fiilinin mef'ulü putlar. Bu yüzden putların harekesi üstün. Ve kesere'l esname. Putları kırdı. Ve terake İbrahim'u. Terake, terk etmek fiili. Terake, bırakmak, terk etmek. Bıraktı. İbrahim bıraktı. Neyi? es Ve terake İbrahim'u-saneme. Bakın burada sanem terake, fiilinin mefulü O yüzden harekesi üstün. İbrahim es sanemi bırakmış. Es sanem. Bu sanemin sıfatı geliyor şimdi. Es sanemel ekbera. Ha şimdi burada ne var? Sıfat mevsuf var. Es sanemul ekberu. Es sanemul ekberu. Aslı bu. Es-Sanemul Ekber En büyük put Saneme mi? Harekesini mi diyoruz? Tabi O terakefinin mef'ulü olduğu için Şimdi sıfatın Mevsuf'un Mevsuf'un harekesi Mef'ul olmasından dolayı üstün olunca Onun sıfatı da buna tabi oluyor Çünkü dört şeyde sıfat mevsufuna Tabi olmak zorunda demiştik Neydi? 1. Elif-Lam'da O yüzden Es'aneme es ekber dememişler. De, Es'anemel es ekber. Elif da yani birisi marife birisi nekre olmuyor. İkisi de ya marife ikisi de ya nekre olacak. İkinci sıfat, sıfat ikinci özellik, sıfat mevsufta. Sayılarda, tekillik çoğulukta Bakın sanem tekil burada. Hemen e ekber sözü de tekil. Ondan sonra erkeklik dişilikte. Essanem tek başına cansız varlık erkek bir fiil, şey isim, erkek bir isim. O yüzden sıfatı da erkek. Dördüncü özellikte harekelerinin uyumu dedik. İşte harekesi sıfatın ki mevsufın ki estağfurullah mevsufın harekesi üstün olunca meful olmasından dolayı sıfatının özelliği de şey harekesi de üstün oluyor. Ve terk İbrahimu ekbera dediğimiz zaman ne diyoruz? İbrahim en büyük putu bıraktı. Yani onu kırmadan bıraktı. Ve allaka ve allaqal fa'sa fi unquhi. Allaka asmak demek. Alaka alaka yani insan anne kanında işte alakaya dönüşüyor. işte asılması oradan geliyor. Asılmak demek. Allaka asmak Elfe'se Baltayı Baltayı diyebilmemiz için Allaka fiilinin mefhulu yapıyoruz Fez kelimesini hareketle hemen üstün yapıyoruz Allaka'l fe'se Baltayı astı Nereye? Fi unukihiy Unuk boyun demek Şu kısım Unuk boyun demek Boynuna astı. Neyin en büyük putu? En büyük putu bırakmıştı, kırmadan bırakmıştı ve baltayla onun boynuna astı. Fi harfi cer. Unuk boyun dedik. Unukhi şeyimiz e, put burada tekil olduğu için, tekil erkek olduğu için unukhi dedi. Şayet asnaam putlara işaretseydi fi unukhi. Unukhi. Yani dişi olacak olsaydı buradaki kelimemiz o zaman unikha. Unikha. Zamirleri erkek ve dişi zamiri böyle ayırıyorduk. Mesela innehu inneha. Unikhi unikha. Çoğul çoğul olduğunda unikhin olacaktı. Çoğul eğer erkek bir isimse unuqihim unuqihim onların boyunlarına anaqihim tabi, o zaman anaqihim olacaktı boyunlarına yani anaq boynun çoğu boyunlarına anaqih erkeklerin boyunlarına fi anaqih aglalen fehiye ila al-isqani fehum muqmahun diye yahsin suresinde ile agnaq boyunlarına demek agnaqih onların boyunlarına Agnakihinle dişilerin boynlarına, kadınların boynlarına. Burada erkek fi unuki erkeğin boynuna, erkek bir put. Dişi olsaydı unukiha olacaktı. Zamiri böyle ayırıyoruz. Evet, men feale he de men kim demek. Feale, yaptı. Heza, bu. Men Haza dediğimizde bunu kim yaptı? Buyu kim yaptı? Diyemeyeceğimize göre bunu kim yaptı? Türkçe'de böyle karşılık veriyoruz. Bunu kim yaptı? Ve reca'a. Ve reca'an nasu. Reca'a, dönmek demek. Ric'at, dönüş. Reca'a, dönmek demek. Geri dönmek bir yerden geri dönmek. Ve reca annasu insanlar döndüler. Ve dahlû. girmek demek. Ve dahlû çoğul. Girdiler. Ve dahlû fi beytil asnâmi. Nereye girmişler? Eve girmişler. Putlar evine girmişler. Fi beytil asnami Buna Türkçede puthane tabir edilmiş. Böyle tercüme edilmiş. Verac ve dakhulu fi <fî> beyti'l-asnami. Fi harfi olduğu için beyti oldu. Asnami'nin harekesi neden esre? <gülüyor> evet, güzel. Fi <fî> beytil asnami. Mudaf mudafin iley. Putlar evi. Beytul asnamu. Asnami. Beytul asnami. asnami. <fî> Beyti'nin <asnami> Beytin harekesi ise fi'den dolayı esra esre oldu. Aslında beytul asnami idi fi mudaf mudaf harfi cerrinden dolayı beyt kelimesinin harekesi de esre oldu fi beytil asnami e, puthaneye girdiler ve eraden nasu erade dilemek istemek demek erade irade bizdeki irade diye kullanılır erade ve eraden nasu Murat kelimesi de buradan gelmektedir isim olan Murat. İstenen demek, arzu edilen istenen demek Murat. Ve eraden nasıl? İnsanlar istediler, neyi istemişler? En yesjudulil asnami li ennehu yu mu İnsanlar en yescudu lil asnami putlara secde etmek istediler. Çünkü o gün bayram günüydü. Çünkü bayram günüydü. Putlara secde etmek için puthaneye girdiler. Yani bayram yerlerinden dönüp putlar evine girdiler. لِأَنَّهُ يَوْمُ اِيْدٍ Çünkü o gün... لِأَنَّهُ çünkü o. لِأَنَّهُ مُحَقَّقِ o لِأَنَّهُ çünkü o. Yevmu Yani bu li en nehudaki zamir gün için kullanılıyor. Yevm için kullanılıyor. Çünkü o gün bayram günüydü. Yevmu aidin. Yevmu mudaf mudafın ileyh. Yevmu aidin. Alaküm Ve iraden nasu en yes lil asnami. Lil asnami li harfi cerrinden dolayı esrali putlara putlar için. Yescudu secde etmek. En yescudu denmiş. Yani bunu mastar haline getirebilmek için en yescudulil asname mastar haline getiriyor en ile putlara secde etmek istediler insanlar. Yani eraden nasu insanlar istediler. Neyi istemişler? En yescudulil asna putlara secde etmek istediler. Li ennehu sebebi çünkü o gün bayram günüydü. Li ennehu yawmu idin. Bir bayram günüydü. Yevmü'l-Eydi değil bak. Daha önce e, ilk sayfada ne vermişti cümleyi? Yevmü'yidin bir bayram günü. Burada da çünkü bugün yani o gün onların bayram günü olduğu için putlara tazim etmek, secde etmek istediler. Ve lakin bizdeki lakin gibi ve lakin Taajjeben nasu ve dahishu Taajjeb şaşırmak beğenmek manasına da gelir şaşırmak manasına da gelir burada taajjüb taajjüple karşılamak Türkçede kullanılıyor bu da taajjüb e, şaşırmak manasında Velakin taajjeben nasu insanlar şaşırdılar ve dahishu dehşete düştüler dehşe kelimesi Arapça kökenlidir. Türkçedeki dehşet Arapçadır aslı. Ve dehishu fiildir yani bu. Dehşete düştüler. Ve dehishu. Ve ta'assa'a'n-nasu ve kadibu. Ve ta'assa'a esef kelimesinden gelme. Maal esef deriz ya. Üzülmekle beraber. Maal esef üzüntüyle beraber. Esef üzüntü demek. Teessuf teessuf üzülmek ve tesefe tesefen nasu insanlar üzüldüler çok üzüldüler ve gadi bu ve öfkelendiler gazaplandılar İntikam amaçlı bir öfke bu ve gazaplandılar kalu buradan itibaren Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi kalu dediler ki kalu kale dedi ki kalu dediler ki kıle denildi ki kıle kıle denildi ki meçhul kıyle meçhul yani söyleyeni meçhul denildi ki kale dedi ki malum bir kimse dedi ki kalu malum kimseler dediler ki men faale haza bi alihetina Enbiya suresi 9. ayet men faale demek ki bu men faale bunu kim yaptı başlığımız bu ayetten anlaşılmış bi alihetina alihe ilah kelimesinin çoğulu Alihe ilah kelimesinin çoğulu. Alihetina, buradaki t müenneslik taası. Aynı aslam kelimesinde olduğu gibi. Alihe, alihet çoğuluğunda diş oluyor demiştik cansız varlıklarda. Alihetina, bizim. Na buradaki bizim manasını katıyor. sondaki na. Alihetina, ilahlarımıza. İlahina deseydi, ilahımıza olacaktı. Alihetina ilahlarımıza, putlarımıza bunu kim yaptı dediler. <gülüyor> he? <gülüyor> feale yapmak demek fiil. Feale. İrhamkullah. <gülüyor> <gülüyor> Men feale kim yaptı haza <gülüyor> bunu bi alihetina? He. Yani buradaki bi harfi cerri alihetina Esreli olmasını sağlamış Yani son harfi Yani kelimenin kökünün son harfi Alihe Yani E Li Hedir E Li He Tun Bir harfi cerri gelmiş Ne olmuş? Bir aliheti Bizim diyebilmemiz için de Sonuna na eklemişiz Na Yuvarlak ta nunla birleştiği zaman Açık ta'ya dönüşüyor na oldu. Bir harfi cerini vermeseydik nasıl kullanacaktık? Bu cümleyi bir harfi cerini kullanmadan yapalım. Mef'ul haline getirerek. Çınkı zıgutlarımız. Arapçasını. Memf'a'ne, arde, bi'etina, bi'etina. Alihetena. Alihetena. Alihetena menfealehaza alihetena deseydik o zaman yine aynı manaya gelecekti. Yani ilahlarımıza bunu kim yaptı? Aynı manaya gelecekti. Yani bir harfi cerriyle biraz daha netleşiyor mana. Hmm. Çünkü sadece bunu okusa bir insan, hareketsiz Arapçayla okusa bunu alihetena diye okusa alihetuna diye okusa veya alihetuna diye okusa menfealehaza alihetuna sanki soru cevap gibi olur. Bunu kim yaptı? İlahlarımız yaptı gibi. gibi. Tabi bunu ortadan kaldırıyor. Bi harfi cerriyle yani bu mef'ul haline dönüyor. Kalu, bu da Enbiya 60. ayet, bir sonraki ayet yani. Kalu, dediler ki Semi'na Semi'na, seme neydi? İşitmek. İşitmek. Semi'na Biz işittik. Semi'na, biz işittik ki Feten, bak Feten, niye Feten? Feta Yiğit demek, genç demek, bir genç. ''Feta'' genç demek. ''Feta'' feten olmuş. Niye ''feten'' olmuş? Mef'ul olduğu için yine. İşitme fiilinin mef'ulu. Biz genç işittik. Ne yapıyormuş bu genç? ''Yezkuruhum'' ''Yezkuruhum'' Zekereden geliyor. Zikretmek, hatırlamak, bahsetmek, anlatmak demek. Yezkuruhum yez onları anlatıyordu. Yukalu lehu İbrahimu. Yukalu, yukalu ona ne diyorlarmış deniliyordu ki ona İbrahim deniliyordu. Yani adı İbrahim olan, İbrahim denilen bir gencin işittik. Onlardan bahsediyordu. <gülüyor> evet. O mi? Orada değişim oluyor mu? Bu e, illetli bir isim. Feta kökü feta'dır. Feta. Ha feten. Bu illetli bir isim yani. Kalu semi feten yani bir genç işittik. Yaz kuruhum. Onları anlatıyordu. Onlardan bahsediyordu. Yukalu lehu İbrahim. İbrahim denen bir genç şişttik. Bunlar diline dolamıştı. Onlardan bahsediyordu. Yani putlardan bahsediyordu. Kalu semikna hangi? Yukalu lehu. Yukalu lehu. <gülüyor> yukal kavl kelimesinin şeyi. Yani muzarisi. Yukalu, yukal yani kıylenin muzarisi kıyle denildi ki yukalu deniliyor ki diyorlar ki yukalu lehu ona diyorlar lehu ona lehu ona demek yukallehu kendisine İbrahim denilen Yezkuruhum, kim zikrediyormuş Yezkuru, bir kişi zikrediyor İbrahim yani o genç zikrediyormuş fetan diyor ya o yez kuruhum. Onları zikrediyor. Onlardan bahsediyordu. Bir genç eşitlik ki onlardan bahsediyordu. Bu gence İbrahim deniliyor. Yani İbrahim diye çağrılan, kendisine İbrahim denilen bir genç işittik. Bunları diline dolamıştı. Kalu. Yine dediler ki, yani bunlar kendi aralarında konuşuyorlar birbirlerine bir grup böyle diyor bir grup böyle cevap veriyor. Kalu e ente fealte e ente ente sen demek. İkinci bir hemze var burada e ente. Ela'da olduğu gibi istifham hemzesi. E ente, sen misin? E ente sen misin? Fealte haza. Bunu yapan fealte buradaki t'yi anlatmıştık. Eğer başına gelirse muzaraat Tefalu yapıyorsun, fealte yaptın. Sen mi yaptın? Fealte sen mi yaptın? Her zaman bunu bir aleyhetine ilahlarımıza sen mi yaptın? Ya İbrahim ey İbrahim, buna ilahlarımıza sen mi yaptın? Yani işte ilahlarımıza aynı mana Kâle Dedi ki İbrahim cevap verdi. Bu da Enbiya Suresi'nin 63. ayeti. Enbiya 69-63 arası burası. Kâle bel bilakis Hayır. Yani alehu Bilakis onu Kebiruhum Feale Fealehu Onu yaptı. Fealehu Yani bu sordukları şeyi Kebiruhum Belki de onu büyükleri yapmıştır. Şu büyükleri, kebir ruhum yani o büyüklerini bırakmıştı. Şu büyükleri yapmıştır. Belki de onu o yapmıştır. Halde onu bunu. Fes onlara sorun. Fes Se'ele sormak istemek. Fes is el isel sor. فَسْأَلُوْهُمْ Siz onlara sorun. اِنْ كَانُوا Eğer konuşabiliyorlarsa, Eğer konuşuyorlarsa, اِنْ كَانُوا Konuşuyor idilerse, Yani mi? Evet. kanu Burada çoğul. Eğer konuşuyorlarsa, Konuşabiliyorlarsa, Onlara sorun. laks sorusuna yani en buraya soruyu da cevaplık vermek gibi ben mi yaptım ben mi yapmışım Yok benim ben, ben, ben, ben yaptım aslında Aslı bela bela Ana dili bela derler ya Bela aslı burada bel Bilakis belki o yani büyükleri yapmıştır. Şu büyükleri yapmıştır. Ona sorursak eğer konuşabiliyorsa. Ve kana'n nasu Ve kana'n nasu ya'rifun ya'rifune. İnsanlar biliyorlardı. Ne biliyorlarmış? Hemen e, en ile bağlacımızı veriyoruz. En ennel asname hicareten. Yani putların taşlardan ibaret olduğunu biliyorlardı insanlar. Hicareyi gördük. Ya'rifun arafe'den gelir. Arafe bilmek demek. Ya'rifun biliyorlar. Kane'den dolayı biliyorlar idi. İnsanlar biliyorlardı. Biliyorlardı ki putlar taşlardan ibaretti. Ve kanu ya'rifun yine biliyorlardı ki ennel hicaratu en Enneden dolayı e, harekeler üstün. Ennel hicarate La tesme'u ve la tenti'ku. Muhafak ki taşlar işitmezler ve konuşmazlar. İnsanlar bunu da biliyorlardı. çok şey. Ve kanu yine ne yine, yine, yine biliyorlardı ki. Enne sanemel ekbera. <Sessiz enne sanemel ekbera. En büyük put. Aydan Hacerun bakın Sanemul ekberu, sanemul Es Sanemul ekberu daha önce bu terkip geçti. Sıfat nevsuf. Sıfat mevsuf harekete de uyumlu olmak zorunda. En neden dolayı es saneme oldu hareketi bak. Son hareketi üstün oldu. En neden dolayı. Dolayısıyla bunun sıfatı da üstünlü olacak. Enne sanemel ekbera. Aydan yine Aydan yine demek. Hacerun. Yine büyük putta bir taş idi. Hacerun. Hacer taş demek. Yine büyük putta bir taş idi. İnsanlar bunu da biliyorlardı. Ve enne sanemel ekbera. Yine enne'den dolayı harekelerimiz üstün. Enne sanemel ekbera la ey en yemşiye ve yeteharreka yeteharrake rak'e. la yaktiru e, kaderadan gelme güç getirmek demek kadir, çokça güç getiren demek la yaktiru yani büyük put la yaktiru, güç getiremez neye güç getiremez? En, en yemşiye yemşi, yürümek demek yürüyor, yemşi yürüyor demek meşeye yürümek en yemşiye yürümeye ve yeteherre Yeteherrake ve hareket etmeye. Harrake, hareket etmek. Yürümeye ve hareket etmeye güç getiremez. baskı yok. Hangisi? Ben yani, yansıyım, yani, yani, evet. el... İşte bağlaç. Yürümeyi ye. Hıhı, tabi. Oradaki Ve innes saname'l ekbera yine büyük put la yaktiru güc yetiremez. Neye güc yetiremezmiş? Bak neye sorusun? Cevabı olarak en. En yeksira'l esname. Putları kırmaya da güc yetiremez. el esname. Burada asnam kelimesi yine meful olduğu için son harekesi üstün putları kırmaya da güç getiremez. Kalu, fekalu. Bunun üzerine dediler ki, li İbrahim'e İbrahim'e dediler ki bunun üzerine fekalu. Buradaki fe, yani fe bir şeyin hemen peşi sıra olmayı ifade eder. Vekalu demiyor da burada fekalu. Bunun üzerine dediler ki yani buradaki bunun üzerine cümlesi, yani bu cümle sadece o fe'den çıkıyor. Bunun üzerine dediler ki, bunun akabinde dediler ki, Fe qalu İbrahim'e. İbrahim'e dediler ki ente ta'lemu. Sen biliyorsun. Aleme bilmek demek. Ta'lemu sen biliyorsun. Ya'lemu o biliyor. Alim te sen bildin. Ente ta'lemu. Sen biliyorsun. Neyi? Enel asname la tentiku. Enel asname Enneden dolayı asnam yine üstünlü. Ennel asname muhakkak ki putlar latentiku konuşmazlar. Putların konuşmayacağını biliyoruz. Kale İbrahimu. İbrahim dedi ki: "Fe keyfe tabudun el asname? Tabudun el asname ve fe O halde bak buradaki fe de hemen o halde manasını verdik. Yani peşi sıra geliyor. Ve keyfe, keyfe nasıl demek? O halde nasıl putlara ibadet ediyorsunuz? Keyfe ta'budun. Nasıl ibadet ediyorsunuz putlara? Aslan yine e, abede fiilinin mef'ulü. O yüzden harekesi üstün. Putlara nasıl ibadet ediyorsunuz o halde? Ve hala la tedurru ve la ha Ve yani onlar. Muhakkak ki onlar. La tedurru darra Darara zarardan gelme Zarar veremezler Ve tenfea Bu da nefeadan gelme Fayda da vermezler Zarar veya fayda vermezler <gülüyor> Ha? La tedurru La tedurru, zarar veremezler <gülüyor> Ve Aynı aynı Ve la Zarar da veremezler ve fayda da veremezler Ve keyfe elun. Nasıl istersiniz? Nasıl yalvarırsınız? Tes'elûnel asnâm Putlara nasıl yalvarırsınız? Ve keyfe tes'elûnel asnâm Ve inneha La tent'iqü ve tesme'u Ve inneha Muhakkak onlar konuşmaz Nataka Tent'iqü Konuşmak La tent'iqü Konuşmuyor Konuşmazlar Ve la tesme'u işitmezler de Nasıl yalvarsınız o halde putlara? Ela tefemune şey ela tefemune şey en ela tefemune bakın ela daha önce geçen ela gibi istifham hemzesiyle beraber t fehme anlamak demek ela tefemun bir şey anlamak şey en burada meful fehmenin mef'ulü. E lâ tefemû ne Hiçbir şey anlamıyor musunuz? E fe lâ ta'kilûn. Akletmiyor musunuz? Akale akletmek. E fe lâ ta'kilûn. Akletmiyor musunuz? E fe lâ ta'kilûn. E fe ta Yani buradaki fe de akibet faz. Yani e lâ ta'kilûn e fe lâ ta'kilûn. Fe e değil bak. Fe'ela değil Akletmiyor de, musunuz? Tabi soru. Akletmiyor musunuz? Ve sekete nasu ve hacilu. Sekete susmak, hacele utanmak demek. Evet. Ve sekete nasıl? insanlar sükut ettiler, suslar ve utandılar. Anlamak Tefhem'e anlamak. Tefhemûn anlıyorsunuz. Tefhemun, e la tefhemûn anlamıyorsunuz. Ela tefhemûn anlamıyor musunuz? Taqilûn ta akletmek. Aklediyorsunuz. Ta e la teqilûn akletmiyorsunuz. Ela teqilûn akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Efendim? Yani birisi... Aynı fiil üzerinin, üzerinde e, değişik edatlarla kullanımı bu. Allah izni verirse bir sonraki derste 6. başlığa geçeceğiz. <Sessizlik> Nârum bâridetun. Nârum bâridetun. Nar ateş demek, baride soğuk demek. Soğuk ateş, soğuk bir ateş. Evet. Cümle yaptınız mı hiç? Denediniz mi? Böyle buradaki kelimelerden hareketle değişik cümleler. Ja eyunu aidin. ferah sevinmek demek. Ferah yani sevindirir. Ferah bir yer derler ya. Tabii yani çoğu şeyler Arapçadan geçme. Biz burada de o birinci başlığa. kelimeyi aldığın zaman Bu var Var size Anlaşılıyor. Yani, asla, yani bunlar alışkanlık olsun ki Yani kurallara geçtiğimiz zaman Zorlama olmasın Çünkü daha önce biz e, O 40 derste Arapçadan yapıyoruz Genelde şey o gayet güzel Fakat e, taban olmayınca Salamu Aleyküm ee, zorlanıyor arkadaşlar. Hem kelime bilgisi artsın, kelimeler verildiği zaman zorlanılmasın. Ee, hem de kurallar verildiği zaman iyice otursun. Biz şimdi kurallardan sadece yüzeysel bahsediyoruz. Yani bu kurallara, yani kuralı derslere, nahi derslerine geçtiğimiz zaman bunlar biraz daha kolay anlaşılacak inşallah. Ezber, hani ezberler gibi buna böyle vakıf olduğumuz zaman Allah'ın izniyle övrünü yaparız. İnşallah. O kadar vakıf olmamız lazım. Yani. Evet. Yani böyle e, dil alışkanlığı olursa kelimelerin, harekelerin yerleri e, bu kurallı derslere geçtiğimizde nahiv gramer derslerine geçtiğimizde zorlanma olmaz inşallah. O da en az bir buçuk iki sene. Yani şöyle diyelim haftada bir ders yaptığımızda bu derslerin nizam bir şekilde giderse mesela o kırk dersler yapacak. Kırk hafta düşün bunu. Bir sene içerisinde bu dersler güzel alınır. Fakat şimdiye kadar bu dersi biz daha önce birkaç sefer denediğimiz halde arkası çok devamlılık arz etmedi. Bunu değil. Bunu ona giriş için yapıyoruz. Yani bir altyapı oluşsun, bir taban oluşsun, kelime bilgisi, kulak karşınalığı oluşsun ki kurallar verildiğinde kimse yadırgamazsın. Ders Arapça bitince bitiyor. Bitiyor diye bir şey yok. Yani Arapça'da bitme yok. Ama konuya hakim olunur. Yani Kur'an okuduğu zaman insan anlar Allah'ın izniyle. Hocam ben İnanmayamadım. Göndekse arkadaş şey dedim. Mastar için kullanıldım. Evet, mastar yapıyoruz. Kullanıcı olarak kullandım. Evet. Şey. Bu da mastar gibi. Mesela en yemşiye şey, yürümek. Yürümek. Bak, o da mastar. Mastar yapıyorsun onunla. Yürümeye. Yani fiili mastar haline getirmek için. Yani Geçin muzari bir, bir fiili. zaten yeter. Türk kendimiz koyarız. Tabii. Yani illaki ye olacak diye bir şey değil. Mektir olur yani. Mekli mastarlar evet. da olabilir. Zaten o yediye yaptı mı aslında yürümektir. Yürümek ye, yürümeye, yürümeke. Yani meki mastar o zaten. Şey de, He. Ya kitabın şeyi güzel. Yani işleme tarzı güzel ve fasih gidiyor. Güzel yani. Şurada da yes, to do, ne olması gerekmiyor mu? Engeldiği yani için mi ne düşturdu? Engelledi. Yes, evet. Hangisiydi o? Ee, e ha, Enyes cudul el esnam. Evet, daha önce bunda görmüştük galiba. Enyes cudul el esnam. Evet, maslar yapıyor. Kutlara secde etmek. Yani Anlamındaysa. Subhanekellah ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illanti ente ve esteğfiruke ve etûbuke.